ای بی‌فکر تو ریکا شکسته ما ای, ای بردریده Ama keşfederim ha, derim ha. Der gülbe man defoy dedim, canıde hem çeliyor those she a coming. El Bor Díaz no geç wish and Let's do Let's do it. Let's do زندم رو می‌دهی، بیگونه تا چون لون دل دارم نیم. یا مولابه لطفم رو می‌دهی، شیشه دلو می‌خورم. چه دیگر دشمن گزارم من یا ملادی لطفان دم دشش خدا زیر خدا زیر De, de. De da, ya baş ya başe kahraman şu sen şu sen شن نشدنی میبشکو ببین یغونا دلم خدا برسیم شدی به ایوان نشدنی ببین یار خدا sen yine madem yol oldu de nomu madem şeşeyde nomu kabul yine sen madem yol sen Sen o birimim, nasıl nasıl aşmardın? Bihunan kediles, dar yoku 내 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا واله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في موكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِك إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كنتم تَكْتُمُونَ صَدَقَ الله الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Değerli mülimler, selamların en güzel olan Allah'ın selamı ile selamlar. Allah'ın rahmet, bereket, inayet ve lütfunun üzerinize olmasını yüce Rabbimden temenni eder. Begiyatullaha le'azam ervâhuna le turâb feda'nın lütuf ve inayetlerinin üzerinize daim olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim. Sohbetimiz Bakara Suresi'nin... <gülüyor> 31. ayetinde ve 32. ayetindeydi. Allah Tebareke ve Teala Hazreti Adem'i halife olarak yaratacağını beyan buyurduktan sonra melekler buna bunun hikmetini öğrenmek maksadıyla Rabbul Alemine İtiraz gibi görünen bir soru soruyorlar. Yeryüzünde fesat ve kan dökecek birini mi yaratıyorsun? Allah Tebareke ve Teala da onlara ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye genel bir cevap vermişti. 31. ayette Allah Tebareke ve Teala bunun hikmetini beyan ediyor. Ve Adem'i neden halife olarak seçtiğini ve halifeliğinin hikmeti nedir? Neden? Nasıl oldu da halife olma liyakati? Buldu onu beyan buyuruyor. Ve geçen sohbetimizde üzerinde detaylıca arz ettik. <gülüyor> Hz. Adem'in halife olmasına sebep olan faktör Hz. Adem'in ilmiydi. Allah Tebareke ve Teala'nın kendisine vermiş olduğu, öğretmiş olduğu ilimdi. Ve bu ilmi Allah Tebareke ve Teala vasıtasız olarak Hazreti Adem'e öğretiyor. Ve Hazreti Adem bu ilmin sayesinde bütün varlık alemindeki Esmaullah'ın, Esma-i Husna'nın ayetullah'ın yani Allah Teala'nın ayetlerinin hakikatini öğreniyor. Allah-u Teala'nın ayetlerinin, nişanelerinin, esma-i husnasının ve varlık alemindeki bütün yaratıklarının bir kelime olarak, lafız olarak isimleri var. Ve bir onların tasavvur ve insanın vahime denilen aklının bir bölümünde onların tasavvuru var. Ve bir de Akile denilen bölümünde onun ilmi ve hakikati var. Allah-u ve Teala'nın Hazreti Adem'e öğrettiği eşyanın hakikatiydi. Yani Esma-i Husna'nın ve varlık alemindeki ne varsa hepsinin hakikatini öğretiyor. Yani Esma denilen burada varlık aleminde her şeyin hakikatini öğretiyor. Kelimeler değil ve onun tasavvuru da değil hakikatini öğretiyor ki ona ilmi basit denilir basitul hakika yani eşyaların hakikatini ve Rabbul Alemin daha sonra meleklere buyuruyor ki hadi siz söyleyin bakalım bu eşyaların ismini yani varlık alemindeki eşyaların hakikatlerini söyleyin bakalım Madem siz doğru söylüyor iseniz Adem'in halifeliğe liyakati yok ise kan döktüğünden dolayı veya fesat çıkaracağından dolayı liyakati yok ise ve siz takdis ve tenzih ve hamd ediyorsunuz. Bunun halifeliğe liyakat getiren sıfatlar olduğunu söylüyor seni Söyleyin bakalım o zaman. Ayet-i Celle'den anlaşılan, geçen sohbetimizin buraya kadardı. Devamında şu anlaşılıyor ki Ayet-i Celle'de hilafetin mihveri ilimdir. Yani Allah-u ve Taala'nın esma-i husnasına alim olmak halifetullahı getiriyor. Allah-u Teala'nın esma-i husnasının içinden ilmin Ön planda olması ve ilim sıfatına ki allah Teala alimdir, alimdir ve bu ilim sıfatını Adem'e öğretmesi Esma-i Husna'nın diğerlerinin bu sıfatı tamamlayıcı olduğu anlaşılıyor. Yani rahimdir, rahmetli, berekettir, ya mesela cömertliktir, kerimdir bu sıfatlar Esma-i Husnalar Allah-u Teala'nın alim sıfatının tamamlayıcısıdırlar. Öyleyse ilim her şeyin özünde gelir. İlim Hazreti Adem'i halifatullah yapıyor. İlim hangi ilim? Kelimeler değil, cümleler değil. Esmai husnayı husnaya alim olmak ve eşyaların varlık alimleri hakikatini bilmek öyleyse bir insan mühendis ise veya arkeolog ise veya doktor ise veya hukukçu ise Bunların ilmi ne kadar yüksek olursa olsun, bunların ilmi insanı halifetullah yapmaz. Bu ilimlerin hepsi dünyevi ilimler ve hepsi maddi ilimler ve hepsi bu dünyaya ait olan ilimlerdir. Dolayısıyla bu ilimlerin hiçbirisi insanı halifetullah yapmaz. İlim eğer insanı Allah'a götürürse, ilim eğer insanı Allah'a ulaştırırsa o zaman insanı insanla Allah arasında bir bağ oluşturur. Ve bu ilim insanla Allah arasındaki bütün perdeleri yok etmesi lazım. Eğer insanla Allah arasındaki perdeleri nefis perdesini, tekebbür, gurur, bencillik perdesini yok etmezse yine insan halifetullah olamaz alim sıfatını yani varlıkların e, hakikatini idrak neyi gerektiriyor? İnsanla Allah arasındaki perdenin kalkmasını gerektiriyor. Allah Tebaraka ve Teala Adem'e direkt öğretiyor. <gülüyor> yani vasıtasız öğretiyor. Melekler aracılığıyla ilim öğretmiyor. Direkt öğretiyor ve dolayısıyla da nedir? ilmi ilmi ledunnidir. Her ilim nedir? Allahu Teala'ya insanı allah Teala'ya ulaştırmaz bu birincisi her ilim insanı halifatullah yapmaz ikincisi ilim insanla Allah arasındaki bütün perdeleri yok etmesi gerekiyor insan eğer ilim e, alim olduğu ilme sahip olduğu dönemde ben biliyorum ben idrak ediyorum ben bunlara hakimim diye bu beni ortadan yok etmesi yine halifatullah olamıyor yani arada bir perde olmaması lazım. Olmadığı zaman zaten insan hakikati idrak edebiliyor. Eşyanın hakikatini idrak edebiliyor ve esma-i husnanın da ne oluyor? Tecellisi oluyor ve yeryüzünde halife liyakatine ulaşıyor. Öyleyse değerli müminler özellikle ayetin başından hep "Allama Adem el esma. Adem'e isimleri öğretti ve in" Allah tebareke ve teala alim ve hakimdir. İnni a'lamu ma la Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Hep görüyoruz ki ayette ilimden bahsediyor. Yani hilafetin de mihverini ne oluşturuyor? İlim oluşturuyor. Allah teala meleklere buyuruyor ki Haydi eğer davanızla haklıysanız bunların isimlerini söyleyin bana. Yani varlık alemindeki bütün var mahlukatın isimlerini söyleyin. İsimlerini kelimeleri değil ha. İsim hakikatini söyleyin bana. Melekler arz ediyorlar. İlahi. Kâlüsselâhünke lâ ilme lenâ illâ mâ allamtenâ inneke câlîmun inneke ente'lâlimü'lhakîm. Melekler ya Rabbi sen yücesin. Sübhaneke sen menzeh sen şeyden. Bizim senin bize öğrettiğin dışında Hiçbir bilgimiz yoktur Şüphesiz sen her şeyi bilirsin Ve Her yaptığın yerindedir İnneke entel alimul hekim Melekler Allah tebareke ve teala'nın Bu emrine ki Hadi söyleyin bakalım Haber verin bu işin Anladılar Mesela e, kelimeleri bilmek Veyahut da bir şeylerin bir şekilde haber vermek değil. Anladılar ki kendi ilimlerinin, bilgilerinin seviyesinin ne kadar olduğunu ve Hazreti Adem'in ilminin, <gülüyor> Hazreti Adem'in sahip olduğu ilmin bunların iliminden daha yüksek bir ilim olduğunu idrak ettiler. Subhaneke semnazellah la ilme lana İlla bize öğrettiğinden başka bir, bir, hiç bilgimiz yoktur. Melekler burada bir acilliklerini daha bildiriyorlar. Kendi cahilliklerini yani ilmi kapasitelerinin seviyesini. Değerli miminler, bunların her birisi biraz ahlaki öğretidir bize. İlmimizin olmadığı yerde ilmim yok diyebilmeliyiz. Eğer bilgimiz yok ise ben bilmiyorum diyebilmeliyiz. Eğer bir insan ben bilmiyorum demeyi terk ediyorsa o insan en büyük cahildir. Her sorulan soruya muhakkak bir cevap bulup söyleyen insan bilsin bilmesin o insan alim değildir. O insan cehlinin farkında bile değil. Hadis var ki buyuruyor ki La adri nisful ilm. Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Bilmiyorum demek ilmi yer. İnsan bilmiyorum kelimesini ne yapması lazım? Kendi ruhuna işletmesi. Lazım. Melekler o halleriyle hiçbir gün işlemiyorlar ve makamları belli. Her birisinin yüce makamları var. Bütün bu makamlara rağmen diyorlar ki la ilmelana illa maallamtana. bize öğrettiğininden başka biz bir şey bilmiyoruz. Yani kendi acilliklerini şey yapıyorlar. Ama bir bakıyorsunuz ki bir insan birkaç yıl okumuş veya 5-10 yıl okumuş veya 15-20 yıl okumuş ne diyor? Kendisini büyük bir alim sanıyor. Her bir soruya evet böyledir, şöyledir bir cevap bulmaya çalışıyor. İlla da bir cevap vermesi gerekiyor. Sanki cevap vermese bunun alim olduğuna gölge düşecekmiş gibi. Öyleyse meleklerden bu ders almak lazım ki bilmediğimiz şeyi bilmiyorum diyeceğiz. Yine burada ilimden söz. La ilme lana. Yani ilahi Adem'in ilmiyle bizim ilmimizin farkı var. Bizim ilmimiz ondan daha aşağıda. Sen bize ne öğretti biz onu biliyoruz. Ama Adem'e belli ki daha büyüğünü öğretmişsin. Alem'e Adem'e daha fazlasını vermişsin. İnneke ente alimul hakim. Yine alim hakim. Yani ilim söz konusu. İlahi sen. inneke entel alimul hakim. Alim ve hakim olan sensin. Bu ayet-i celleden anlaşılan diğer bir nokta şudur ki, meleklerin her birisinin ilmi olarak belli bir seviyeler olduğu için gibi belli bir makamları da var. Yani meleklerin hepsi aynı seviyede değildir. Diğer bir ayet-i cellede Rabbul Alemin melekler hakkında melekler kendilerinin, onların kendilerinin itirafına göre diyor. وَمَا مِنَّ اِلَّا لَهُ مَقَامٌ Malum. ilahi bizim her bir melekler e, arz ediyorlar Rabbini. ilah bizim her birimizin belli bir makamımız var. Yani bazılarının makamı diyelim birinci e, derecede, bazılarının ikinci, bazılarının üçüncü, bazılarının dördüncü. Yani e, sahip oldukları ilim seviyesinde makamları var. Her bir meleğin de ilim seviyesi aynı değildir. Her birisinin bir makamı var. La İlahimelana illa muallamtana bize öğrettiğinden fazlasını bilmeyiz başka bir şey bilmeyiz. Bu bir ve ma'menna illallah makamun ma'lum. Safa suresinin 164. ayetinde ilahi bizim her birimizin bir makamı var. Sahip olduğumuz belli bir makam var. Makamun ma'lum belli bir makam. Yani sınırlı bir makam var. Öyle sınırsız bir makama da sahip değildir. Ve öyleyse meleklerle Hazreti Adem'i mukayese ettiğimiz zaman Meleklerin kendi aralarında Bir makam farkı var Birinci önemli nokta Melekler kendi acilliklerini Cehaletlerini itiraf ediyorlar Bu ikinci Üçüncüsü kendilerinin Hazreti Adem'den Daha az Bir ilme ve makama sahip Olduklarını idrak ediyorlar Üç, Çünkü subhaneke tenzih ediyorlar. İlahi biz soru sormuştuk ve biz itiraz etmiştik. Sen böyle birini halife mi yaratacaksın? Şimdi anladık ki biz hata yapmışız. Yani hata nedir burada? Hata teştiği hata değil. Tekfini bir e, inşa denilir adına. Yani e, böyle bir yakın ve bilgimizden dolayı değil, bilmediğimizden dolayı öğrenmek için hikmetini öğrenmek için bu soruyu ve itirazlı yapmıştık. Delimimler 33. ayette Rabbul Alemin buraya kadar geçen sohbetimizi harcet etmiştik. Bu üçüncü sohbetimize 32 üçü, ve 33. 32'yi harcettik 33'te. Kâle ya âdemu enbi'hum bi'esmâihim felamma enbâhum bi'esmâihim. Kâle alem egullekum inni a'lamu gâybes semavâtu vel ard ve a'lamu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektûmûn. Bu ayeti cellede artık halifeliğin son merhalesini Rabbul Alemin ortaya koyuyor. Sanki Allah tebareke ve teala bir e, plan ortaya koymuş ve bu planda bu projede ve bu e, tiyatro gibi veya bir deneme imtihan gibi sahnede Rabbul Alemin bu halifeliğin hikmetini sergiliyor. قَالَ يَا عَدَمٍ buyuruyor ey Adem اَنْ بِئْهُمْ بِا Adem o şeylerin isimlerini say Rabbül Alemin Adem'e hitap ediyor ya Adem اَنْ بِئْهُمْ بِا اَسْمَائِهِمْ onlara haber ver bir önceki ayette meleklere ne demiştir Rabbül Alemin buyurmuştu ki melekler اَنْ بِئُونِ Söyleyin bakayım bana. Adem'e söyleyin demedi. Bana söyleyin bakayım eşyaların hakikatini. Dediler subhaneke. La ilmelana. Burada ise Adem'e diyor ki Adem sen bana söyle demiyor. Meleklere söyle diyor. En onlara haber ver. Ey Adem. Bunlara yani bu meleklere o Bu eşyaların adlarını bildir. فَلَمَّا اَنْبَعُهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Hazreti Adem o eşyaların o nesnelerin, varlıkların isimlerini onlara haber verdi Allah Teala ne buyuruyor? Allah ben size göklerin ve yerin bütün gizliliklerini, kaybini, gayb alemini ve sizin gizlediklerinizi ve aşikar ettiklerinizi bilirim dememiş miydim? Önce ayette ne inni اِنِّ اَعْلَمُوا مَا Ben sizin bilmediklerinizle bilirim. Burada işte buyuruyor ki sizin ve مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْدُونَ تَكْتُمُونَ Yani sizin bildiklerinizi de açığa vurduklarınızı da, içinizde sakladıklarınızı bilirim. İçinizde sakladıklarınızı ileride inşallah sohbet edeceğiz üzerine. Allah tebareke ve teala Hazreti Adem'e isimleri söyle diyor. Hazreti Adem Alana bin Aleyhisselam eşyaların nesnelerin isimlerini sayıyor. En be yani haber vermek, söylemek. Alleme yani öğretmek. Allahu Teala ey Adem meleklere bu nesnelerin isimlerini öğret demiyor. Ne diyor? Haber ver diyor. Yani Hz. Adem varlık alemindeki bütün va varlıkların, nesnelerin isimlerini sayacak sadece. Hakikatlerini değil. Hakikatlerini beyan edemez. Hakikatler haber vermekle olmaz. Hakikatler neyle olur? İlimle olur. Hazreti Adem haber veriyor meleklere Allah'ın emriyle. Selamma اَنْبَأَهُمْ Yani o meleklere varlık aleminin öğrenmiş olduğu o ilmin, hakikatin neyini? İsimlerini haber veriyor. Allah-u Te ve Teala alleme demiş olsaydı ey Adem öğret bunlara o zaman hakikatini öğretmiş olacaktı. Ama haber ver diyor. Neden öğretmiyor da hakikatini ve e, sadece isimlerini haber veriyor? Çünkü meleklerin o eşyaların hakikatini idrak etme kapasiteleri yok. Yani onların o yetenekleri yok. Geçen sohbetimizde arz etmiştik. Meleklerin belli bir ilmi kapasiteleri ve belli bir e, anlama yetenekleri var ve belli bir makamları var. O makamdan yukarıya çıkamazlar ve... O bildiklerinden fazlasını idrak edemezler. Hakikati anlayamaz. Zaten anlamış olsalardı itiraz ederlerdi. İlahi sen bize de öğretlediğin bu eşyaların hakikatini bile bilebilirdik. İtiraz etmediklerinden anlaşılıyor ki öyle bir kapasiteleri yok, öyle bir yetenekleri yok. Bundan dolayı Allah Tebareke ve Teala Adem'e diyor ki Ey Adem isimleri onlara öğret ve Hazreti Adem isimleri onlara haber ver. Haber verdikten sonra Kale. Allah Teala diyor Ben size yerin ve göğün gayetlerini gizliliklerini bilirim dememiş miydim? Değerli mimler, buradan anlaşılan diğer bir noktada şu ki ayeti celleden Hazreti Adem isimleri öğrendi. Allamel allama Adem el esma kullaha. Allahu Teala Hz. Adem'e bütün isimler öğretti. Hazreti Adem öğrenci, Allah Tebaraka ve Teala öğretmen. Eşma-u kullaha. Bunlar da ne? Öğretilen şeyler, varlık alım hakikati. Yani bir öğretmen var, bir öğrenci var, bir de öğrenilen ders var. Öğretmen allah ve Teala. Öğrenci Hazreti Adem ala Nabi Nabi aleyhisselam. Öğretilen şeyler ne? E, varlık aleminin isimlerinin hakikatleri. Burada ise yine bir öğretmen var. Ve bir öğrenci var. Ve bir de öğretilen şeyler var. Öğren, öğretmen kim? Hazreti Adem. Öğrenciler kim? Melekler. Öğretilen şeyine O e, varlık alemindeki her şeyin hakikati değil burada. Neyi? İsimleri sadece. Yani onların sahirde haber veriyor onlara neler olduğunu. Onlar da bu isimlerden anlıyorlar ki bunun bir de hakikati var Hz. Adem'in, e, Adem'e öğretilmiş. Öyleyse Hz. Adem meleklerin öğretmeni oluyor. Meleklerin öğretmeni Allah Tebaake ve Teala hakikati öğretiyor. Hazreti Adem ise öğrendiği hakikati haber veriyor, bunlara bildiriyor ve onlar da bu şekilde Hazreti Adem'den öğrenmiş oluyorlar. Melekler Hazreti Adem'den bunu duyunca biraz daha e, kavruyorlar, idrak edebiliyorlar Hazreti Adem'in halifeliğinin ne kadar önemli olduğunu neden Hazreti Adem'in halifeliğe seçildiğini daha iyi idrak edebiliyorlar öyleyse Hazreti Adem ne oluyor? öğretmeni Halifetullah yani Allah-u Teala'nın halifesi yani meleklerin öğretmeni demektir "Kâl <gülüyor> em Yine Allah Tebaraka ve teala ilimden bahsediyor. Ben size dememiştim inni a'lemu. Ben size göklerin ve yerin bütün gizliliklerini ayrıca sizin bütün açığa vurduklarınızı ve içil sakladıklarınızı bilirim dememiş miydim? A'lemu. Ben bilirim, dedim. Yani Allah Tebaraka ve Teala bütün varlık aleminin gaybini" bilendir. Meleklerin bir aşikar ettikleri var, bildikleri var, belli bir e, sahip oldukları ilim ve marifet var. Ve bir de meleklerin gizledikleri var. Allah'a Tebareke ve Teala buradan da şu nokta bir. Yani insanların da varlık alemini yaratan Allah'a Tebareke ve Teala insanın gizli kalbinde tuttuğu şeyleri de ve zahirde dediklerinde bilir Allah Tebareke ve Teala haberdar. gayb-ı vel ard yani varlık alemi göklerde ve yerde gizli olan şey. Burada mutlak ilimdir. Yani Allah Tebareke ve Teala burada gök güzünü bilirim, yıldızları bilirim, güneşi, ayı bunları demiyor. G var göküzündeki ve yeryüzündeki bütün gayb, gayb alemini. Bütün gaybi bilirim. Mutlak bir ilim. Ve alemuma tubdune. Biraz daha Allah tebareke teala bu genel ilminin açıklamasını beyan ediyor. Yani sizin gizlediğiniz şeyler de bilirim. Aşıkar ettikleriniz de bilirim. Kalbinizde tutuklarınız de bilirim. Ve sizin aşikar ettikleriniz de bilirim. Halifetullah'ın makamı bu şekilde beyan edilmiş oluyor. Halifetullah Hazreti Adem neden halifetullah seçiliyor ve halifetullah seçilmesinin e, hikmeti nedir diye ve hepsini beyan ediyor. Hazreti Adem'in ilim öğrenmesinde çünkü ilim ilmi leduniydi yani halifeliğin sebebine ilim öğrenmesi İlmi nasıl öğrenmiş ilmi leduni? İlim ilim leduni oldu mu? Artık hatadan nedir? Hatadan beridir. İlimde artık İlmi ledünlü olursa onda hata söz konusu olamaz. Yani Hz. Ad Adem ile Nabi'nin aleyhisselam Allah'ı Tebarek ve Teala'dan ilmi alınca bu alırken hiçbir hata mümkün değil. Çünkü direkt Allah Tebarek ve Teala'dan alıyor. Ve öğretmen Allah olursa kesinlikle hata, yanlışlık, unutkanlık söz konusu olamaz veya yanlış öğretme de söz konusu olamaz yanlış öğrenme de söz konusu olamaz yanlış öğreti de söz konusu olamaz hem öğrenci tam alıyor hem öğretmen tam öğretiyor hem öğretilen şey tamdır bundan dolayı halifetullahın ilim hikmetinin ilim olması yani Allah Tebarek ve Teala'nın ilmi aslında halifetullahı gerçekleştiriyor. İnsanın halifetullah olmasını sağlayan Allah'ın ilmidir. Yani allah Teala'nın ilim sıfatıdır. Esma-i olan ilim sıfatıdır. Ve birçok ayette allah Teala'ya hep Kur'an-ı Kerim'e bu karşısında en fazla ilim sıfatı Allah-u Teala'nın gündemdedir ve onlar söz konusudur. Değerli müminler 30, 31, 32 ve 33. ayetler Hazreti Adem'in kaç tane merhaleyi beyan etti? Halifeliğin haber verilmesini. Ve halifeliğe itiraz ve allah Teala'nın buna cevabı, Hazreti Adem'in ilim öğrenmesi, bu ilmi bilgilerini allah Teala meleklere sorması ve meleklerin acizliklerini bildirmesi ve Hazreti Adem'in bu öğrendiği ilimlere haber vermesi ve meleklerin Hazreti Adem'in bu haber vermesinden öğrenmeleri ve Allah Tebareke ve Taala'nın bütün varlık aleminin bütün gayb aleminin her tarafta ilim sıfatının tecelli ettiği noktaları bu üç tane ayetten beyan buyuruldu. Ve devamında ki inşallah bir dahaki sohbetimiz olacak. Orada Allah Tebareke ve Teala Halifetullah'ın Halifetullah'a karşı nasıl davranılması gerekir? Ve Halifetullah'ın makamını Allah-u ve Teala diğer ayetlerde beyan ediyor. Öyleyse değerli müminler, buraya kadar Halifetullah, yaratılış felsefesi nedir? İnsanın Halifetullah olmasıdır. Eğer bizler Allah-u ve Teala'nın yeryüzünde Halifesi olarak yaratılmış isek, o zaman Halifetullah'ın gerektiği şekilde, o halifetullah makamına ulaşmak için çaba göstermek gerekiyor. Halifetullah yani Allah Tebareke ve Teala'nın ilmi, e, alim sıfatına mazhar olmak. Allah Teala'nın alim sıfatının tecellisi olmak. Her kimin ilmi ne kadar yüksek olursa, Esma-i Husna'ya ne kadar fazla alim olursa, Esma-i Husna'ya ne kadar fazla tecellisi olursa, onları ne kadar Yeryüzünden mazhar olursa halifetullahı o derecededir. İnsanı kamil direkt Allah Tebaraka ve Teala'dan bütün esma-i husnaya sahip olduğu için, bütün esma-i husnanın tecellisi olduğu için halifetullahı mutlak denilir ona. Halifetullah mutlak onun Resulüekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Halifetullah mutlak yani esma-i husnanın yüz tanesi yüzüne de Bin tanesi binne de tamamen sahip olmak demektir. Tamamen onun mazhar olmak demektir. Resulü Aleyküm sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra e'immeyatar. Masum imamlar halifetullah makamından yani insan-ı en son derecesindedir. Birçok rivayetlerde ve birçok hadislerde ve birçok e, e, müştehitlerin ve ariflerin beyanında söz konusu edilir ki ehlibeytin Beytin imamların makamı ve dereceleri. Diyelim bu konuda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri budur. Halifetullah makamıyla risalet ve nübüvvet makamını birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Hazreti Adem'in halife seçilmesi, peygamber seçilmesi değil. Bu ayeti celillerde yani 30'dan bakara sıra 30. ayetine 31, 32 ve 33 bu üç tane ayette Hazreti Adem ile Nebi peygamberliği söz konusu yok. Nebiliği, Resulliği söz konusu Değil. Tamamen burada söz konusu olan ne? Xalifetullah. Ve bu Xalifetullah da bütün insanlar için geçerli. Hazreti Adem'e mahsus değil. Eğer Xalifetullah'dan maksat peygamberlik olsaydı, o zaman bizler de peygamber olmamız gerekiyordu. Bizler de çabamızla ve alim olmakla peygamber olmamız gerekiyordu. Halbuki konu bu değil. Peygamberlik farklı bir şeydir. Allah Tebarek Teala burada Halifatullah'ı beyan ediyor. Öyleyse Halifatullah makamı öyle bir derecede öyle bir makamdır ki o makama ne yapmak gerekiyor? Belli bir e, İslam'ın belirlemiş olduğu, şeriatın belirlemiş olduğu amelleri yerine getirerek o Halifatullah'a ulaşılır. Siz bir çizgi çizin mesela. Bir çizgi normal bir sıfır diyelim. Sıfır noktasında bir çizgi. Bu çizginin Üzerinde bütün insanlar yaratılış olarak neutraldir. Yani bütün insanlar bu şeyde e, hiçbir günah işlememiş diyelim ve hiçbir hayır, hayır amel işlememiş. Sıfır noktasında. İnsan günah işledikçe fasık olur. O çizgiden aşağı iner, Eksi olur devamlı. Her bir günah işlediği zaman eksi olur. Aşağıya doğru indiğinizde ne Fasıktır. Ondan sonra müşriktir. Kafirdir, münafıktır. Bu şekilde aşağıya doğru iner. Yukarıya doğru da ilk etapta nedir? Sıfır noktasından yukarıda ilk merhale, ilk adımı nedir? Müslümandır. Yani İslam getir. Müslüman olmuş. Müsl e İslam dinine gibi Müslüman olmuş. Amelleri yerine getiriyor, vacibatı yerine getiriyor, haramları terk ediyor ve belli bir mümin derecesine ulaşıyor. Bundan bir derece yukarı mümin oluyor. Ve bu mümin derecesinden bir derece yukarıya muttaki oluyor. Muttaki derecesinden bir yukarıya çıkıyor ne oluyor? Ebrardan oluyor. Ebrardan bir derece yukarıya çıkıyor, çıkıyor mukarrebinden oluyor. Bunların her birisi derece derecedir Yani mukarrebinin halifetullah derecesi Ebrardan daha üsttedir Ebrarınki muttakiden Muttakidenki müminin Mümininki müslümandan Bu derecin yukarı çıktığınız zaman insan eğer mukarreb derecesine ulaştıysa Mukarrebden yukarıya Masumluk derecesi başlıyor Masumluk derecesi de Masumluk derecesi de nedir? Halifetullahın yani mutlak e, Halifatullah'ın ilk adımıdır. Manası şudur. Bütün günahları terk ediyorsunuz. Ve bütün vacibatı yerine getiriyorsunuz. Mekruhları işlemiyorsunuz. Şüpheli şeylerden kaçınıyorsunuz. Ve müstahabları yerine getiriyorsunuz. Bu dereceden yukarıya doğru hep yukarı çıkılır. Mesela Esma-i yüz tanesinden... 10 tanesine sahip olursanız 10 derecesine ve 20 tanesine 20 derece, 50 tanesine 50 derece bu şekilde dereceyle yükseliyor. Ve her bir Esma-i Husna'nın da tecelli derecesi var. Yani bir esma ile sayıları var, bir de her birisinin dereceleri var. 100 tane, 1000 tane Esma-i Husna var. 1000 tane Esma-i Husna'nın her birisinde 100 derecesi var. Ve bu Esma-i Husna'nın bin tanesinden kaçına sahip olsan makamınız o şekilde yücelir. Ve her birisinin hangi derecede sahip olursanız makamınız o derecededir. Değil müminler? Bu çizginin yani Halifetullah derecesinin mutlakın ilk derecesine vardığından yukarıya doğru artık burada peygamberler, enbiyalar, evliyalar, resuller diye bir makam yok. Orada artık ne var? Halifetullah derecesinde Esma-i ne kadar sahipsiniz? Esma-i kaç tanesine sahipsiniz ve derece olarak da ne kadarına sahipsiniz? Burada bir normal bir insan peygamber olmayan ve Resul olmayan birisi peygamberden daha fazla Esma-i sahip olabilir. Peygamberden herhangi bir nebiden daha üst makama sahip olabilir. Çünkü bu halifetullah makamıdır. Yani Allahu Teala'ya halife olma yoludur. Halife olma yolunda ne yapabilirsiniz? E, belli bir dereceye yüksek dereceye sahip olabilirsiniz. Hz. Meryem Hz. Meryem hangi derecede Peygamber miydi? Hayır. Ama Hz. Meryem derece olarak birçok Peygamberlerden üstteydi. Hatta Hz. Zekeriya bile Hz. Meryem'den öğreniyor bazı şeyleri. Yani allah Teala Hz. Meryem'in dilice, Hz. Meryem'in vasıtasınınca Hazreti, Meryem Hazreti, Meryem Hazreti Zekeriya'ya öğretiyor. Yani Hz. Meryem Halifetullah makamında daha yüksek bir derece dedi. Hz. Hızır Hazreti Hızır peygamber olduğu bile kesin değil. Nedir? Abdün abd Salih. Yani Salih yani Halifetullah. Halifetullah makamında belli bir dereceye ulaşmış. Hazreti Musa ala birbirine ilim öğretiyor. Demek ki Halifetullah makamına sahip olan abd Salih olan birisi peygamberden üstün olabilir. Peygamberden fazla makama sahip olabilir peygamberden fazla ilme sahip olabilir. Eyyemiyetar imamları imamlar e, göz önünde bulundurduğumuzdan imamları biz halifetullah makamı e, doğrultusunda ve bu çizgi üzerinde mukayese ettiğimizde Hz. Aleyhisselam buyuruyor. Evet ben Hz. İbrahim'den de, büyüyüm, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da ve bütün peygamberlerden. resul Aleyhisselam'dan sonra en yüksek makama sahip olan kimdir? Hazreti Ali Aleyhisselam. Bu halifetullah makamı doğrultusundadır. Bana sorun beni kaybetmeden önce ben göklerin İlmini yerde, yer, yerin ilminden daha çok bilirim. Yani ilim makamı, Hz. Aleyhisselam'ın ilmi o derecedeydi ki Hz. İbrahim'in ilmi o derecede değildi. Hz. Musa'nın ilmi o derecede değildi. Hz. İsa'nın ilmi o derecede değildi ye göre halifetullah makamda nedir? İlimdir. Yani Allah Teala'nın ilmi kimde ne kadar tecelli etmiş? Kimde ne kadar mazhar kim ne kadar mazhar olmuş? Ona bakılması gerekiyor. İmamları peygamberlerle mukayese ederken nübüvvet makamı ile mukayese etmiyoruz. Nübüvvet makamı insanların Allah Tebareka Teala'nın peygamberlere vermiş olduğu Hukuki kişiliktir, hukuki kimliktir. Yani onlar bu dünyada var oldukları müddetçe nebidirler ve hem de kendi hayatlarında yaşadıkları müddetçe nebidirler. Vefat ettikten sonra nebilikleri de bitiyor artık, resullükleri de bitiyor. Nebilikleri bitiyor, resullükleri de bitiyor. Ve onların asıl sahip oldukları makam ne iledir? Halifetullah makamıyladır Nübüvvet bir makam değil. Risalet bir makam değil. Elbette de bizlerle mukayese edersen, dünyevi şeylerin hukuk kişilikler mukayese edersen, dünyada en mukaddes, en yüce, en azametli hukuku kişilik nedir? Peygamberliktir, Resullüktür, Lazimliktir, İmamlıktır. Onlar ayrı bir olay. Ama... İnsanın değerini, insanın azametini, insanın büyüklüğünü, insanın Allah'ın nezdindeki derecesi neyledir? Halifetullah makamıyladır. Ki bu nedir? Bir imanada velayetledir. İmamların çünkü velayetleri, halifetullah makamları yüce olduğundan dolayı peygamberlerle mükayese edildiği zaman Nedir? Peygamberle mukadder, peygamberden daha üstün. Peygamberler, nübüvvet, ve risalet. Nübüvvet yani şeriatın zahirini beyan edip bütün hakikatleri en ince noktalarına kadar beyan etmek, açıklamaktır. Halifetullah ise bütün her şeyin hakikatini idrak etmektir. Yani şeriatın zahirini, bütün hükümlerini bilmek değil, hakikatini bilmektir. Zahirini değil, hakikatini bilmektir. Hazreti Musa Aleyhisselam şeriatın bütün hükümlerinin zahirini ve bütün teferruatını biliyordu. Ama Hazreti Hızır hakikatini biliyordu. Bu ikisinin farkı anlaşılıyor değil mi değerli müminler? Yani Halifetullah makamının Farkıyla nübüvvet ve risaletin farkı. Risalet ve nübüvvetin fark e, alanı nerede? Şeriatın ve dinin bütün hükümlerinin beyan edilmesinde. Ama imamet ve vilayet ve halifetullah ise e, hakikatinin bilme aşamasında. Şimdi hakikati bilmek mi daha e, üstün yoksa e, şeriatın hükümlerinin bütün teferruatını zahiren bilmek mi? Tabii ki hakikatini bilmek daha üstündür. Ki Hazreti Adem de çünkü hakikatini biliyordu meleklerden üstün olmuştu. Eğer Hazreti Adem hakikatini bilmeseydi üstün olamazdı. Yoksa melekler zahirini melekler de biliyorlardı. Yani Hazreti Adem öğretti, Hazreti Adem haber verdi, melekler de bildi. Melekler niye Halifetullah olamıyorlar? Yani Allah Teberk'e Hazreti Adem'e öğretti, Adem oldu Halifetullah. Hazreti Adem de haber verdi melekler de bildi. Melekler niye halifet olamıyorlar? Çünkü melekler sadece zahiri öğrendiler. Yani o e, e, kelimeleri ve isimlerini öğrendiler. Hazreti Adem ise hakikatini öğrenmişti. İmamlar Eşyaların ve varlık aleminin esma-i husnânın ve esma-i husnân tecellisi olduklarından dolayı ilmin tecellisi ve mazhar olduklarından dolayı hem de kamil bir manada olduklarından dolayı bütün varlık aleminin isimlerinin hakikatlerini biliyorlardı. Bundan dolayı makamları neydi? Peygamberlerden daha yüceydi. Çünkü birçok peygamberler vardı ki onlar eşyaların hakikatini bilmiyorlar. Velayetleri de. İmamların velayeti gibi bütün kapsam bütün alemi her alanda tekvin ve teşri aleminde değildi. Onların velayetleri belli sınırlı, belli bir alanda ve sınırlıydı. Resulekasıra selam buyuruyor ya, "Ulemâ ümmetu fuddal men enbiyâe" Beni İsrail, benim ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberlerinden daha üstündür. Ulema'dan bahsediyor Resulullah Aleyhisselam. Bu ulemanın ilk şeyi kimdir? Emmeyatar, imamlarımızdır. Yani birinci fertleri, birinci mislakları imamlardır. Ve ondan sonra da onların öğrencileri. Öyleyse bu... Buraya kadar sohbetimizden şu noktada iyi idrak edilmiş olması gerekiyor. Eğer birçok hadislerde Ali diyorsa ki ben filan'den üstünüm, imamlar diyorsa ki eğer biz ehli beyt, şeyden, piyamberlerden üstünüz diyorlarsa hikmeti buradan kaynaklanıyor. Yani halifatullah makamıyla, vilayet makamıyla, nübuvvet ve risalet makamını birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Değerli kardeşimiz birçok bilim adamı hukuki bir makam olan prof olmadan olmadan bilime katkı sağlamıştı. O halde ilim başka hukuki kişilik başka. Evet ilim başka hukuki kişilik başka. Yani ilim ki önceki sohbette hallettik. Özellikle buradaki ilim nedir? E, varlık aleminin hakikati, nesnelerin hakikati, kelimeleri değil. Yani e, lafızlar, kelimeler e, normal isimleri değil hakikatidir. Çünkü halifetullah bütün hakikatini bildiği için Khalifatullah'dır. Bu da ilim nedir? Nurun yaklaşı. Allah ﷻ kalbime İlim bir nurdur ki Allah Teala onu istediğini kalbine inayet eder. Assalamu ve rahmatullah ve barakatuh. Evet değerli kardeşler, buraya kadar sohbetimizin bu dört tane 30, 31, 32, 33 dört tane ayetin. Tefsiri bura kadar bu şekilde inşallah bakalım. Bundan sonraki ayetlerde Rabbul Alemin halifetullahı ne şekilde eğitecek ve ne şekilde meleklere emirler verecek inşallah. Sorusu olan varsa buyursun. Sorsu, soru yoksa ben mikrofonu bırakayım değerli kardeşlerimize inşallah. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Perşembe günleri ben bazen gelemiyorum. Ee, toplantım oluyor. Bazen işlerim açık gelemiyorum. Ee, ondan sonra hakkınızı helal edin. Ee, bu hafta Perşembe günü de gelemeyeceğim. Ee, toplantım var. Onun için kusura bakmayın. Ee, ya da bir dahaki ne görüşeceğiz inşallah. Diğer kardeşlerimize de haber verirsiniz. Eğer şey olursa belki Hocam Peygamber ibadetleri Cebreal'den öğrendi. Peygamber'in ilmi ilmi leduni olduğu için ve bu ilmi leduni Resulükanseretül Aleyhisselam e, ilk yaratılan varlık ve al, onun nuru ilk yaratılan ve Allah Tebaarakatanı onu e, ilim nuruyla donatmıştır. Resulükanseretül her şeyi biliyordu zaten. Ama çünkü şeriatın Zahirinin gelmesi gerekiyordu Zahirinin şekiller ve vahiler şekilde gelmesi gerekiyordu Ve insanlara da bunu anlatmak Belli bir kalıpta olması Gerekiyordu Ondan dolayı Hz. Cebrail Bu ilmi Şeriatın hükümlerini Zaman zaman peygambere Nazil ediyor Hem ümmet şahit oluyor buna Hem de ee, ilmin e, ibadetin şekillerini Allah Tebareke ve Teala Peygamberimize bildirmiş oluyor İlm, ilmi basit ve ilmi Hakike, hakiki bir şekilde olduğu zaman O ilmi basittir Teferruat ve detaylar ve şekilleri Oradan çıkmaz, oradan anlaşılmaz Te Detaylar ve e, Teferruat bildirmekle olur Allah Teala'nın bildirmesiyle olur Ve bu bildirmeyi Allah ve Teala Beyan etmiş ama ee, Peygamber Efendimiz bilmiyordu manasında değildi eğer siz tarihi rivayetlere bakarsanız Resulullah Efendimiz Peygamber olmadan önce Peygamber olmadan önce Hira mağarasının eteğinde ibadet ederdi yani kendisi kendi ibadeti ve duası Allah-u Teala yakarması yerinde bunlar hepsini yapıyordu ama insanlara bildirmesi evet bu bildirmesini Hazreti Cebrail getirmiştir Yani insanlara anlatmasını, insanlara bildirmesini Hazreti Cebrail getirip bildirmiştir. Yani bunun ilmi ilminle işine bir zarar ver, veren bir nokta değil yani. Evet, soru yok herhalde. Ben müsaadenizle mikrofonu bırakayım. Değerli kardeşlerim değerli Gel sorusun sorsun mu var acaba Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in de 23 yılda nazil olmasının hikmetlerinden biri de odur zaten. Toplumun yapısına göre, toplumun ihtiyacına göre ee, beyan edilmiş. Kur'an-ı Kerim'in ilmi Kur'an-ı Kerim'in ilmi resul yanında vardı. Resulü Aleyhisselam'ın ilmin ledunni olarak Allah tebareke ve teala ayette buyuruyor ki e, Kur'an min ledun alim min hakim Sen bu Kur'an'ı, bu ilmi hakim ve alim olan Allah'ın nezdinden aldın. Allah'ın nezdinden aldın. Yani Allah'a öğretmiş İlmin ledunni'si vardır. Ama Kur'an-ı Kerim bu şekilde buna denir kisret ve e, basit ve kisret yani e, e, bir ve çoğul bir ilmi çoğul şekilde yani, e, kisret haline alması ayetler sureler cümleler bu şekilde haline alması Hz. Cebrail getirdi o şekilde ama ilmi basit olarak ilmi hakiki olarak lafı mahfuzla olduğu gibi resulünesinde o ilmi o ilme sahipti ama ee, vahdet makamının Kisret makamına inmesi 23 yıl zarfında bu şekilde Gerçekleşti yani düşünün ki Sizin kafanızda bir ilim var Alimsiniz size diyorlar alim Ve kafanızda ne alimisi Matematik öğretmensiniz yani matematik ilmine Sahipsiniz matematik ilmindeki Bütün ilimler yani mat Bütün pro problemler çözme e Formülleri hepsi kafanızda var beyninizde var. Şimdi ben size deceğim, gösterin, gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. O vahittir. Yani basittir şimdi beyninizde. Ama siz işte, problem sorduğunuzda hemen o basit olan ilminizin için taktikler, formüller çıkarıyorsunuz. Formüller ne oluyor? O ilmi, o sorunun cevabını buluyor. Kur'an-ı Kerim ilmi de o şekilde. İlimdir, daha sonra kesret haline alıyor, çoğulculuğa iniyor ve kelimeler kalıbına, cümleler kalıbına iniyor. İmam Halid'in ilim bir noktaydı Cahiller onu çoğalttı sözünün manası nedir? İlim bir noktaydı Cahiller onu çoğalttı sözünün manası nedir? Bilmiyorum değerli kardeşim Yani bunu Tefsir edecek bir şeyim yok O ben sormam lazım yani insan aklına bir şeyle geliyor ama pek doyurucu bir şey yok. Hz. Rasulullah'un sözüne de zulmetmeyelim. Yanlış cevap verip kafalar karıştırmayalım. İşte gördüm, ilim bir ne diye ilim bir noktaydı. Cahiller onu çalttı. E, i̇lim bir nokta için bu hadisin e, farklı şekilde yorumlayıp farklı şekilde tefsir edenler işte cahilliği çoğaltıyorlar işte. Biz onu çoğaltmıştık, Biz de çoğaltmayalım bari. <gülüyor> evet. Sırf kardeşim, biraz kolay sorular sor, Böyle zor sorular sorma. Evet. Ya ben de kafama takılıyor ama hmm, bilmiyorum. İnşallah birini bulursam ona sorarım ve inşallah size cevabını aklıma gel şeylerde aktarırım inşallah. Evet elimimler vakite geç oldu. Rabbul alemin inşallah cümlemizi muvaffak eylesin. İlim, irfan, maneviyattan kenara elemesin. Cümlemizi inşallah Rabbul alemin velayet üzerine, imamet üzerine yaşayan, onun üzerine şahadet şerbet içen ve Kıyamette de velayet ve imametle bizleri mahşur eylesin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. <Sessizlik> Haramay, o my most dear one. Haramay, o my